Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tunca. 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programında bugün Aynur Tunca Yazgan'la birlikte e, İstanbul Barosu Başkan adaylarından Sayın Avukat Filiz Sarıcı ve yine e, ikinci bölümde Sayın Avukat Merter Karagülle'yi konuk ediyoruz. E, çünkü e, önümüzdeki hafta sonu İstanbul Barosu seçimlerinde e, sorumluluk almak için seçimlere katılacak iki tecrübeli e, meslektaşımız bugün e, programımıza katılıyor. Her ikisinin de İstanbul Barosu yönetiminde deneyleri var. E, Filiz Hanım daha evvel İstanbul Barosu Kazım Kolcuoğlu döneminde e, başkan yardımcılığı ve genel sekreterlik görevlerini yaptı. ve Daha sonra 2017'den sonra da Türkiye Barolar Birliği yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı, tecrübeli. Mertel de Güzel Sayman döneminde İstanbul Barosu Genel Sekreterliği görevini yaptı. Evet e, Filiz Hanım tekrar hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk Bahri Bey. Hoş geldiniz Filiz Hanım. Hoş, hoş bulduk Aynur Hanım. E, Filiz Hanım şimdi siz şu anda mevcut İstanbul Barosu yönetiminin ait olduğu Önce ilke grubundan ön seçimle İstanbul Barosu adayı oldunuz. Ben yine klasik olarak sormak istiyorum. Bu görev ve sorumluluk seçimde size verilirse İstanbul Barosu olarak avukatlığın sorunları, yargının sorunları, baroların konumlanışı ve Türkiye'deki hukukun sorunlarıyla ilgili diğer gruplardan Nasıl farklı bir çalışma yapacaksınız? Hatta diyebilirim ki aklıma gelen sorulardan biri de şu. Şu anda yönetim görevini yapan e, mevcut e, önceki grubu yönetiminden daha farklı projeleriniz var mı? E, veyahut da baro ve avukatlığa ilişkin daha değişik e, bir Konum alacak mısınız? Bunu soralım öncelikle. Tekrar bu fırsatı verdiğimiz için Açık Radyo'ya ve sizlere meslek taşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii ki biz uzun yıllardır bildiğiniz gibi İstanbul Barosu yönetiminde olsun, Türkiye Barolar Birliği'nde olsun görevler almış bir taşınızım bu mesleğimize dair bilgilerin İstanbul Barosu'nun çalışmalarını ve işleyişini bilebilmek, tüm baroların, Türkiye Barolar Birliği'nin işleyişini bilebilmek başlıca bir tecrübe gerektiriyor. Bunu öncelikle vurgulayayım. Yani olan süreci içerisinde mesleğin saygınlığını korumak adına kanundan aldığı görevlerini yapmak zorunda olan bir baro yönetimi. O var ve bu yönesel görevlerini olağan işleyiş içerisinde yapmak durumunda. Bunun yanı sıra mesleğimizi her gün katılan sayıları artan meslektaşlarımız var. Şu anda İstanbul Barusu 56 binin üzerinde meslektaşımıza meslektaşımızdan oluşmakta. Bu yeni sayılar bizlere yeni yeni görevler getiriyor. Nedir bunlar diyecek olursak bir kere pek çok kişinin aksine, pek çok bakış açısının aksine ben sayımızdan yakınmak ya da neden hukuk fakülteleri bu kadar mezun veriyor şeklinde yakınmalarla geçiştirmek taraftarı değilim. Bu 56 bin sayısını bir güce çevirmeniz gerekiyor. Burada da İstanbul Barusu yönetimlerine düşen görevin bu organizasyonu sağlamak, genç avukatlarımızla birlikte geleceği planlayarak bu plan ve programlar ve projeler doğrultusunda çalışmalarını yapmak olduğunu düşünüyorum. Nitekim hukuk fakültelerinin daha kaliteli eğitim vermeleri ve planlı programlı şekilde bu fakültelerin açılmış olması gerektiğine ilişkin savunmamız da her zaman için İddiamızı, talebimizi de söylemekten geri kalmayacağız. Yani hukuk fakültelerinden başlayarak e, staj, bilahare, avukatlık aşamalarında mesleğimizin e, daha da iyi mevcut halinden, daha iyi hale gelebilmesi için e, çalışmalarımızı, taleplerimizi e, sürdürmeye devam edeceğiz. Peki e, yeni dönemde e, bu programları e, nasıl e, yaptık ve yapacağız dediğimiz zaman... Şubat ayından itibaren yani farklı olarak zaten biz de İstanbul bu grup olarak, önce İlke Çağdaş Avukatlar grubu olarak bu sene 12 yılın üzerine bir ön seçim gerçekleştirildik Ve katılımlı bir ön seçimdi. Bu ön seçimin de biraz vesile kılmasıyla Şubat ayından beri yeni döneme ait çalışmaların neler olacağı konusunda programlamalar yaptık. Özellikle genç arkadaşlarımızla çok fazla sayıda toplantı gerçekleştirdik ve bilgi alışverişinde bulunduk. Şunu belirtiyorum, İstanbul Barosu'nun yönetiminin 11 kişiden oluşan bir yönetim kurulunun 56 bin kişiyi bir anda yönetir şekilde düşünmek mümkün değil. O yüzden bizim yapmamız gereken, çok nitelikli olan meslektaşlarımızı ilgi alanlarına göre, sorunlara ilişkin ilgi alanlarına göre çözüm üretecek şekilde kendilerinin baronun kapısının her zaman açık olduğunu hissettirerek ve bu katılımı daha da mevcut durumdan daha da artırarak onlarla birlikte çalışmak ve üretmek gerektiğini düşünüyorum. Barodaki bu 56 bin meslektaşımızın her biri hukuk fakültesi, mezunu olmaları ve meslekteki tecrübeleri itibariyle de pek çok e, konuda fikir üretecek e, niteliğe sahip ve bu da baronun en büyük zenginliği diye düşünüyorum. E, bundan faydalanmamız gerektiğini düşünüyorum. Elbette e, memleketimizin içinden geçmiş olduğu hukuki ilişkin sorunlar e, artarak da büyüyor. Özellikle e, gelen e, tek Adam rejiminin getirmiş olduğu sıkıntılar yargının bağımlı bağımsızlık sorununu giderek artırmaya devam ediyor. Bu konulardaki duruşunu İstanbul Barosu yine sürdürecek ve yargı bağımsızlığı için mücadelesini sürdürecektir. Kısacası bizim yapmamız gereken İstanbul Barosunu yeni değişen dünyada İş alanlarını, meslektaşlarımızı açarak, mesleğin saygınlığını artıran çalışmalarımızı artırarak meslekçi eğitimler ve pek çok eğitimle birlikte daha da her gün kendini yenileyerek ve geliştirerek mesleğimizin üst seviyelerde bir noktaya gelmesi ve daha da artması için mevcut bulunduğu yerden mücadelemizi hep birlikte el birliğiyle sürdürmeliyiz ve sürdüreceğiz. E, Filiz evet. Hanımcığım neydi? buyurun Aynur Hanım. Hayır ben e, Filiz Hanım'ın e, ilk e, bu dönem bu seçim döneminde daha doğrusu bu çalışma döneminde adaya daydığını açıklayan ve i̇lk başkan aday adayı olduğuna ve ilk kadın adayı adayı olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Sonra az önce kendileri de söylediler. Kendi grupları içinde yapılan ön seçimde yine bir başka kadın adayın seçime katılmasıyla yapılan bir ön seçimdi bu. Kendisi artık başkan adayı olarak bir grubun şu an iktidardaki grubun başkan adayı olarak göreve talip hazırlıklarını da çok uzun zamandan beri sürdürüyor. Şimdi öncelikli grubu çok uzun zamandan beri, 2002'den beri yönetimde 20 yıllık bir e, geçmişi var. Ve bu dönemde tabii ki iktidarda olmanın e, pek çok olumlu yanlarını e, yaşamanın yanında, büyük bir deneyim kazanmanın yanında bir e, eleştiri çokluğu da var gruba karşı. Mesela en büyük eleştiri e, diğer gruplardaki e, avukatlara baronun yoksa açık olmaması, görüntüde açık ol. Aynur sesi gitti. Hanım'ın sesi gitti. Aslında ben Aynur sesim, sesim geldi, geldi. Yani şunu söylemek istiyorum. Bir kadın aday olarak bu eleştirileri nasıl karşılar ve özellikle bu eleştirilere karşı kendisinin yeni yapılanma e, önerileri, e, vaadileri nelerdir? E, özellikle genet avukat arkadaşlarının süreçlere katılımı ile ilgili somut çalışmaları, e, vaatleri nelerdir? Ben e, Sayın Sıvıza Hanım'dan bunu öncelikle duymak isterim. Filiz Hanım ben isterseniz ben de bir şey ekleyeyim. Tabii. Yani birlikte yanıt vermek daha uygun olacak. Çünkü siz konuşmanızın bir yerinde dediniz ki yani deneyimli meslektaşlarımızı da e, baronun kapılarını açacağız. Onlardan da yararlanacağız dediniz. Aslında bir, bir baro meclisi diye bir meclisimiz var ve bu baro meclisine aslında e, artık kamil haline gelen Seçime katılan muhalif grupların da temsilcileri çağırarak hem avukatlık hem savunma hem de yargı ve hukuk sorunlarıyla ilgili bir anlamda düşünce atölyesi haline getirilmişti. Fakat genelde bu baro meclislerinin yeterince işlevsel olmadığı ve iktidarda bulunan aslında iktidar lafını da çok sevmiyorum. Çünkü baro böyle bir iktidar merkezi değil, bir meslek örgütünün yönetimi. Yönetimde bulunan düşüncenin dışındaki diğer gruplara çok söz hakkı verilmediği veya onların önerilerinin işlevsel hale getirilmediği gibi şikayetler var. Aynur Hanım'ın söyledikleriyle bu benim... Kafamda sormak istediğim düşünceleri birlikte değerlendirirseniz sevinirim. Tamam. E, teşekkür ediyorum. Öncelikle e, Aynur Hanım e, bir kadın avukat olarak e, kendi dikkatini çeken konuyu e, gündeme getirdi ve çok haklı bir şey söyledi. 144 e, yıldır İstanbul Barosu'nun bir kadın başkanı olmamıştı. E, eğer görev e, bana düşerse bu e, güzel onuru eşitlik mücadelesi adını da taşımaktan çok onur duyacağım, çok mutlu olacağım. Şöyle ki biz İstanbul Barosu'nun tarihine baktığımızda ki bir belgesel çalışma olmuştu 2002 ile 2004 arasında genç arkadaşlarımızla birlikte İstanbul İletişim Fakültesi ile gerçekleştirmiştik ve İstanbul Barosu'nun saygın yerinin aslında hak ihlali nereden gelirse gelsin ona karşı vermiş olduğu duruştan kaynaklandığını görüyorduk tarihine baktığında şimdi biz böylesine e, haklar için mücadele veren e, bir baroda e, hala kadın başkan e, olmamış olmasını olağan e, karşılamamız e, mümkün olmamalı. Niçin e, şu anda da bakıyoruz e, 27 bin küsür e, kadın avukatımız var. 26.000 küsürde erkek avukatımız var. E, toplamda 56.000'in üzerinde avukatımız var. Yani kadın e, avukat sayısı da erkek avukat sayısını geçmiş durumda. Şimdi e, temel haklar için mücadele vereceksiniz, eşitlik için mücadele vereceksiniz. Ama uygulamada 144 sene İstanbul Barosu gibi e, en eski barolardan olan ve sayısı da bugün Avrupa'nın en fazla sayısına ulaşmış olan İstanbul Barosu'nda Hala kadın başkanınız olmamış. Bunun izah edilebilir bir tarafı olmadığını düşünüyorum. Bu anlamda ben kadınım diyerek aday olmasam bile mesleki barodaki tecrübeme dayanarak bir görev olarak da bu adaylığı adettiğimi ve meslektaşlarımın takdirine sunduğumun da bilinmesini isterim. E, tabii ki. Az önce Baro Meclisi'nden bahsettiğiniz, Baro Meclisi'nin avukatlık kanunundaki yeri bir danışma kurulu. Bu danışma e, kurulu özel düzenlenmiş değil, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu'nun kendi e, yetkisine dayanarak e, başka gruplarında olduğu arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın ve daha geniş platformda bazı konuları konuşabileceğimiz bir platform e, oluşsun diye oluşturulan bir danışma kurulu. Dolayısıyla zaten yönetim kurulunun kendi iradesiyle böyle bir danışma kurulunu oluşturmuş olması İstanbul arşında tüm fikirlerden yararlanmak istediğine dair iyi niyetinin de göstergisidir diye düşünüyorum. Bunu da zaman içerisinde uygulama içerisinde varsa aksiyan yönleri varsa geliştirilebilecek yönleri hep birlikte konuşulur, bulunur. Zaten dediğim gibi yönetim kurulu bu anlamda para meclisini oluşturarak bu konudaki iyi niyetini göstermiştir diye düşünüyorum. Şimdi genç arkadaşlarımızla deneyimlilere açık değil de bütün meslektaşlarımıza açık şeklinde söylemiştim. Ben şuna yeni dönemde özen göstermek istiyorum. Merkez ve komisyonlarımızda yıllardır deneyim kazanmış kadrolarımız var, arkadaşlarımız var, meslektaşlarımız var ama onların da deneyimlerinden faydalanalım. Ancak yeni gelen gençleri ya da bu konularla hiç uğraşmamış yeni uğraşmak isteyen tüm meslektaşlarımızın da nerede çalışmak istiyorlarsa etkin oldukları, olabilecekleri, çalışabilecekleri olanakların sağlanması konusunda en yüksek seviyede gayret sarf etmemiz gerektiğini, bir katılımı artırmamız gerektiğini düşünüyorum. Sadece İstanbul'da değil, tüm Türkiye'de, tüm Türkiye'de son seçimde katılan sayısı son derece düşüktü. 52 bin küsür, 8 ay önceki seçmenin 26 bin küsürü. E, gelip oy kullanmıştı İstanbul'da. Bu oran Türkiye açısından da aynıydı. Yani katılım son derece e, düşük sayılır. Bir kere bu e, ilginin e, artırılması gerekiyor Baro'ya. Çünkü Baro e, yan yana mücadele verirsek, hep birlikte olursak güç haline e, gelebiliriz ve sorunlarımızı bu şekliyle e, çözebiliriz. E, neler yapacağız dediğimizde bir kere Çalışmak e, isteyen arkadaşlara zaten açık baro. o. Ama e, bunu özendirmek, e, katılımı artırmak için neler yapabiliriz diye e, daha da fazla bu e, özeni yaratmak yani gelelim isteyelim bu isteği yaratmak noktasındaki e, çalışmalarımız e, olacak, devam edecek. Nitekim aylardır çalışırken e, hep şunu söyledim. Evet seçim kazanmak da önemli bunun içinde çalışıyor olabiliriz ama asıl benim bu çalışmaları yapmamdaki neden birebir konuştuğumuz zaman toplantılarda kendilerine baronun önemi ve bizim yan yana durmamızın gerekliliği üzerinde durmak ve baroya daha ilgili olmalarını meslektaşlarının sağlamaya yönelik bir duruştu bizimki. Gerçekten de e, gençleri de e, sevmiyorum şunu e, söylemeyi sürekli işte genç popülizmi gibi algılanmasını da istemiyorum o yüzden çoğu adaya göre de sürekli de söylememeye e, dikkat eden bir duruş sergiledim çünkü deneyim de önemli gençlik de önemli ve biz gelecek gençliğin olduğu için gençlikle birlikte planlamak zorundayız Gele, geleceği, geleceği programlamak zorundayız onlarla çünkü onların vizyonuna ihtiyacımız var. Ee, geçmiş e, deneyimli meslektaşlarımızın da katkılarına ihtiyacımız var. Yani bizim tecrübeyle gençliği buluşturmaya e, ihtiyacımız var. Bu konudaki duruşumuzu artırmaya ihtiyacımız var diye düşünüyorum. E, bu konuda da e, mesela bir e, sadece bu konuda değil genel anlamda bu ilgiyi nasıl arttırabiliriz baroya diye düşündüğümüzde bir baro saati uygulaması e, koyduk programımıza. Bu şudur her gün belli saatler arasında e, yönetimleri yönetimimizdeki arkadaşlarımızla e, en az birisiyle e, o gün e, katılan meslektaşlarımızla e, gelmek isteyen meslektaşlarımızla baro üzerine meslek üzerine e, şikayetleri olabilir sorunları olabilir e, düzenli şekilde konuşabilmeyi sağlamak e, bunu artık dijital ortamda şu andaki örnekte olduğu gibi imkan vermekte bu olanakları kullanmak bilgi erişim iletişimi güçlendirme bu noktada daha talepkar ve daha çok çalışıyor olmak önemli. Ben bir de yani son dönemde çok şikayet edilen yargının tarafsızlığı bağımsızlığı konusundaki sorunları evet. size sormak istiyorum. Sözgelimi idarenin bu konuda zaten çok açık ve yanlış e, müdahaleleri var ama e, bireysel başvuru sonucunda Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararları uygulamayan yargıçlar var ve bu bu e, uygulamamaz sonuçta tabii ki adil yargılama hakkının ihlalini veya ihlal edilmiş adil yargılama süreçlerinin düzeltilmemesi sonucunu doğuruyor. Yargının bu durumu konusunda ne düşünüyorsunuz? İstanbul Barosu acaba bunun düzeltilmesi konusunda neler yapabilir? E, meslek örgütü olarak bu konuda İstanbul Barosu'nun gücü buna yetebilecek mi? Bu konudaki düşüncelerinizde doğrusu izleyicilerimizle paylaşalım isterim. E tabii ki yargı bağımsızlığı ile ilgili sorunlar çok uzun yıllardır hep dile getirilen sorunlar. Konuşmamın en başında da söylediğim gibi son dönemlerde bu gittikçe artıyor. Çünkü parlamenter sistemden de uzaklaştığımız için farklı bir sistem söz konusu olduğu için zaten var olan sorun daha da derinleşmiş durumda. Hakim savcıların yeni alınan hakim savcılarla ilgili biraz daha konunun liyakata endeksi olması gerekirken farklı kriterlerin uygulandığına ilişkin şikayetler ve gerçekler söz konusu olduğunda gittikçe işte taraflı bir yargı ve bunun sonucunda da hukuka aykırı kararlarda çoğalmaları görüyoruz olağanüstü kanun yolu dediğimiz yollar adeta olağan kanun yolları haline geliyor ve biz her şeyi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarıyla çözmek zorunda bırakılıyoruz. Bunun kabul edilebile bir tarafı yok. Burada biz avukatlar ve baro olarak ne yapabiliriz dersek tabii ki sistemin genelinin yarattığı bir sorunu biz ancak üzerimize düşen kısmında gerekli direnişi göstererek gerekli sözü söyleyerek e, ve sürekli tekrar ederek ve artı yargı e, bu tür yargı kararlarına sıkı bir şekilde takip ederek itirazlarımızı göstererek yapabiliriz. E, yargı bağımsız HSK'nın yapılanmasından e, tutun işte e, yargı e, hakimi savcıların e, bağımlılık e, bağımsızlaşmasına ilişkin tedbirlerin, gerekli mekanizmaların kurulmaması noktasına ilişkin olsun. Sürekli olarak bu konudaki geçmişten bugüne baronun taleplerini tekrar etmeye de devam edeceğiz. Biz avukatlar bu yargının bir parçası olarak adaletin gerçekleşmesinde en önemli üç unsurdan biri olarak doğru kararların verilmesini istemekte çok haklıyız. Çünkü hakkı savunan taraf biziz. Vatandaşın temel hakkı olan savunma hakkının temsilcisiyiz. Bununla ilgili doğru şeylerin yapılmasını istemek ve vatandaşa doğru kararın bir sonucunda temel hakkı olan hak arama özgürlüğüne adaleti erişimini sağlamaktaki görevimizin gereği olarak biz bunu e, istemek ve talep etmekte en haklı tarafız diye düşünüyorum. Aynur Hanım süremiz az kaldı. Sizin sormak istediğiniz bir sanıma e, bir şey var mı? Sanıyorum. Diğer, diğer barolarda bu dönem yapılan seçimlere baktığımızda Tunceli, Bitlis, Bilecik, Sinop, Yalova, Çanakkale, İlk gelenler bunlar e, seçimleri kadın haberler kazandı. Ben öncelikle sizinle bir kadın aday olarak başarılar diliyorum. Çok 32 yıllık deneyimi var. Kamu Yararını Savunma Derneği'nin adını yanlış söylemiyorsam da başkanı değil mi? Hmm. Hukuk okul yazarlığı konusunda ekibiyle çalışmaları var. Yüksek eksantrını bina etmeleri üzerine yaptı. Defterm zamanında çok yoğun çalıştı çünkü ben biliyorum. Kendisini elin başı diliyorum biliyorum. Hem de bu diğer kendisiyle beraber görev alan aday olan arkadaşların cinsiyeti ve yaşa göre kıdeme göre dağılımını nasıl olur, bunu nasıl sunmak ister. Onu soracaksın en son. Evet. Sen. Bizim kontenjanlarımız şöyle olmuştu ön seçimimizde aynı hanımcığım. Şu, 17 geçen ayda 17 Eylül dedi. Başkan adayımızla kurullarımız ayrı seçildi. Nisan ayında ben seçilmiştim. Kurullarımızı da seçtik. Yönetim Kurulu'nda şu anda 5-5. Benle birlikte 6-5 olmuş oluyor kadın sayısı. Buna dikkat gösterdiğimiz gibi ön seçimde de zaten seçilen adaylarımızdan 6 tane yönetim kurulu adayımız seçilmişti. 4 tanesini grubumuz kadın adaylar arasından tercih etmişti. Bu konuda bir zorluk yaşamadık. Ee, ve e, bu yarı yarıya e, olmuş olmasından yönetim kurulumuzun işte, e, ben hariç yarı yarıya kadın olmuş olmasından ötürü de e, mutluyum. E, Filiz Hanım çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. E, İstanbul Barosu e, Türkiye'nin en etkili barolarından meslek örgütlerinden biri ve yargının iyi işlemesi, hukukun daha ileriye gidebilmesi açısından en fonksiyonel barolardan biri olacak. Ee, sizin de seçilmeniz halinde buna katkı sağlayacağınızdan eminiz. Ee, hem size hem de İstanbul Barosu'na e, iyi bir genel kurul dileyelim. Programımıza zaman ayırıp katıldığınız için de tekrar teşekkür ederim. Hoşça diyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bütün adayı arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. İyi günler İyi, günler. İyi günler, Teşekkür ederim. Kısa bir aradan sonra İstanbul Barosu Genel Kurulu Başkan Adaylarından Sayın Avukat Mert Er Karagülle meslektaşımızla programı sürdüreceğiz. Kısa bir aradan sonra. 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği Programı'nın bu haftaki ikinci bölümüne yine İstanbul Barosu Genel Kurulu seçiminde aday olan avukatlardan Sayın Mert Er Karagülle ile devam edeceğiz. Mert er Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Bahri Bey. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz Mert Ar Bey. Ümit'ciğim siz de hoş geldiniz. Aynur Hanım, Ümit Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. E, e, Mert er Bey biz e, İstanbul Barosu Genel Kurulu seçimini ve orada sorumluluk alacak yönetimi e, hukuk güvenliği ve Türkiye'deki yargının işleyişi, hukukun gelişmesi açısından çok önemli görüyoruz. Ve açık radyo dinleyicilerinin de e, özellikle son dönemlerde yaşanan e, yargı uygulaması nedeniyle İstanbul Barosu'na, avukatlara e, gözlerini, kulaklarını çevirdiklerini biliyoruz. Bunun için böyle bir programa hazırladık. Şimdi biz e, yine diğer... E, programlarımıza katılan meslektaşlarımıza sorduğumuz soruyu yani genel kurulda aday olacak meslektaşlarımıza sorduğumuz soruyu size de soralım isterseniz diyoruz ki siz adaysınız niçin aday oldunuz İstanbul Barosu Genel Kurulu'na ve e, diğer adaylardan farklı olarak İstanbul Barosu yönetimi e, e, ne ee, geçtiğiniz zaman veya seçilip yönetimde olduğunuz zaman ne yapacaksınız? Ama e, Filiz Hanım'la konuşurken söylediğim e, açıklamayı bir kere daha burada ifade etmek istiyorum. Siz de İstanbul Barosu Yönetim Kurulu'nda deneyli bir meslektaşımızsınız. Bu deneyin seçimler açısından ve seçimi kazanmanız halinde baro yönetimi açısından çok olumlu bir katkısı olacak. Ama diğer adaylarla sizin aranızda nasıl bir fark var bunu sizin ağzınızdan dinleyelim önce. Tamam, Teşekkür ederim. Esasında neden aday olduğumuz cevabı sizin konuşmanın hemen başında söylediğiniz Türkiye'de yargı sistemi ve hukuk güvenliği sorunu ve hemen devam ettiniz dediniz ki bunun sonucu olarak herkesin gözü ve kulağı avukatlarda e, avukatlarda derken esasında şunu biliyoruz birey olarak avukat Bahri Belen'de, avukat Aynut Tuncel'de değil, avukat Matar Karagülle'de değil insanların gözü avukatların kurumu, savunmanın kurumu barolarda. Özellikle Türkiye'nin tarihinde İstanbul Barosu bu anlamda çok önemli işlevler edinmiştir. Herkesin gözü kulağı bazen İstanbul Barosu'na dönerdi ama ne yazık ki. Çünkü son yıllarda İstanbul Barosu sesini çıkarmadığı için, İstanbul Barosu geri durduğu için Türkiye'de hukuk güvenliği konusunda, yargıya sistemindeki sakatlıklarda ve insanların özellikle yargıya güvensizlik duyduğu bir ortamda günlük yaşamımızda işte İstanbul Sözleşmesi bir gecede iptal edilirken veya daha doğru tabirle İstanbul Sözleşmesi'nden çekilirken sansür yasası şu an meclis gündemindeyken hatta bunlardan çok daha ileri Türkiye'de bir rejim değişikliğine gidilirken İstanbul Barosu'nun o tarihsel işlevinden farklı olarak sesini çıkarmadığını gördük. Ben bu nedenle adayım. Çünkü ben biraz önce söylediniz, baro deneyimi dediniz. Sizinle aynı yönetimde olduğumuz dönemde de İstanbul Barosu çok önemli duruşlar sergilemişti. Bir önceki dönemde de Susurluk, kazası olmuştu. Biz göreve geldikten 10 gün sonra İstanbul Barusu burada tavrını koymuştu. Komisyon kurmuştu. Başarılı değildir. O ayrı ama o zaman herkes İstanbul Barusu'na bakıyordu. Bu ülkede deprem oldu ee, 1999'da. Doğrudan hukukla ilgisi yok gibiydi ama o depremde hukuki yardım masaları kurdu İstanbul Barosu. Deprem bölgesinde insanların delillerinin yok edilmesine engel olmaya çalıştı ve insanlar deprem bölgesinden Beyoğlu'ndaki baro merkezine gelerek kalıplarda bulundular. Bunların hepsi İstanbul Barosu'nun doğrudan hukuki görünen veya dolaylı olarak hukukla bir şekilde bağlantılı olaylarda aktif tavır aldığının somut göstergeleriydi. Buna karşılık son yıllarda bakıyoruz İstanbul Barosu'nda hiç biraz önce örneklerini verdim. Tekrar etmeyeceğim. Hiçbir ses seda yok. Halbuki her gün her gün daha fazla ihtiyaç duyuyoruz İstanbul Barosu'nun tavır koymasına. Bu anlamda hukukan alanında siyaset yapmasına. Şimdi ben diyorlar barolar siyaset yapıyor. Barolar A partisi B partisi Üzerinden siyaset yaparsa tabii ki yanlış. A Partisi'nin yaptığı doğru, B Partisi'nin yaptığı yanlış diye bir siyaset yaparsa yanlış. Ama siyaset, siyasi iktidar hukuku şekillendirirken, örneğin İstanbul bu Sözleşmesi'nden çekilirken, bu görüntüde bir hukuki tavır almakla birlikte aslında siyaset yapıyorsa, İstanbul Barosu da buna karşı duracaktır. Ve eğer bunun adı siyasetse İstanbul Borusu böyle siyaseti yapacaktır. Ama İstanbul Borusu bunu yapmıyor. En önemlisi bunu yapmadığı için hem o halkın gözünü diktiği, kulağını kabarttığı yerde yok şu an. Halk herhalde kör ve sağır olduk diye düşünüyor. İstanbul Borosu daha da önemlisi kendi kitlesinden de koptu. Kendi kitlesi de yanında değil. Ve bu zincirleme birbirini besler şekilde... İstanbul Barosu'nu yalnızlığa itti. İstanbul Barosu bugün bir etkinlik yapmaya çekiniyor. Çünkü kitlenin gelmeyeceğini biliyor. Ee, i̇şte benim ve arkadaşlarımın aday olma, bizim ekibin aday olma gerekçeden en temel gerekçesi İstanbul Barosu'nu yeniden üreten ve bu üretimini dışarıya e, yüksek sesle bir şeyleri değiştirmek üzere ortaya koyan bunun mücadelesini yapan bir yapıya kavuşturmak. Biraz önce şeyi söylediniz. Ben tabii Filiz Hanım'ı dinleme şansına sahip olmadım. Filiz Hanım'a da tecrübeli olduğunu söyledi. Evet Filiz Hanım tecrübeli ama beraber biz 1996 yılında ikimiz de aynı yönetimde girerek para yönetimine başladık. Ama ben 2000 yılında mesela yönetimden ayrıldım. Filiz Hanım son 20 yıla İstanbul Barosu'nun son 20 yılına damga vuran Önce İlke'nin Önce İlke grubundaki arkadaşlarımızın tam da içinde yani önce İstanbul'da sonra Barolar birinde içinde yani onun tecrübesi benden çok çok fazla ama ne yazık ki bugünkü baronun içinde bulunduğu sonucu yaratan tecrübelerden birisi o nedenle biz farklı bakıyoruz. Biz işte bu e, tabloyu değiştirmek için adayız. E Aynur Hanım. Ümit evet. Bey ben şimdi... de e, Mertar Bey'in adaylığını açıklarken söyledikleri üzerinden ve kendi kister geçmiş üzerinden bir soru sormak istiyorum. Şimdi e, sevgili Mertel Bey e, diyor ki çıkış yazısında katılımcı baro olacağız. Yani en kapsamlı yapılanmayı oluşturacağız baronun e, organlarının seçiminde ve işleyişinde bu çok önemli ve çok da inandırıcı geliyor bana nedeni şu, kendisi 67 doğumlu ve e, 68 96... aynı hanım bir yaş küçük mü O böyle. zaman yaşlarınız da kadınlarınız gibi yaşlarınız da e, eşit yani o zaman ne oluyor 30 68 de e, 34 yaşın şey e, 34 yaşındakdan başkanıdayı 28 yaşındakendi yönetim kurulu birisi. E, olarak seçilmiş durumdasınız ve 28-32 arasında çok önemli işler yaptınız siz hem yönetim kurulu üyesi olarak hem genel sekreter olarak e, avukatlık kanunun değiştirilmesinde avukatlığın niteliğinden tutun da amacı mesleğe kabullar icraçlı avukatların dokunulmazlığı ve bağımsızlığı ile ilgili bugünkü kanunun olumlu güzel normlarının oluşmasında e, çok ciddi çalışmalar yaptınız. Dolayısıyla şöyle e, sorumu e, sormak istiyorum bunları anıtlattıktan sonra genç avukat sorunu var. Genç avukatların sayısı çok fazla temsil edilme, kabul edilme, dikkate alınma e, ve içine düştükleri bu sorunlar yumağı içinde iyi bir rehberliğe ve desteğe ihtiyacı olan avukatların. Ve siz genç bir avukat olarak çok önemli görevler yapmış bir kişisiniz geçmişte. Neler söylemek istersiniz bu konuda? Şimdi öncelikle hatırlatmalarınız için teşekkür ederim. Çünkü bazen bunları ben söyleyemiyorum. Söylediğim zaman şu oluyor. Genç arkadaşlar haklı olarak, eleştirmiyorum da haklı olarak ya geçmiş geçmişte kalmıştır olarak bakıyor. Yeni gençlerimiz öyle. Buna da hak veriyorum. Doğru. Ama bunu şu anlamda bazen söylemek ihtiyacı hissediyorum. Ya Biz bunu yaptık. Yani biraz önce katılımcı baro Demokratik iş komisyon ve merkezlerin özel olması tahhüdünü ben söylerken evet biz dediğiniz gibi 96-2000 yıllar arasında İstanbul barosu merkezinde komisyon ve merkezlerin çalışma alan, çalışma ihtiyaçları nedeniyle oturacak yer yoktu biz kendi ufak divan odamızı bile komisyon ve merkezlere verirdik üretimler orada oluşurdu bazen bize bize rağmen bir şeyler yaparlardı çünkü biz buna da yani izin verildik demek istemiyorum ama bunu buna göre bir örgütlenme modeli geliştirmiştik İstanbul Barosu'nda. Hatalarımız yok mudur, eksiklerimiz yok mudur, vardır ama şimdi onlardan da ders alacağız. Gençler açısından da, evet ben de genç daha az, ben stajyer avukatlar komisyonunda başladım ilk olarak olarak bünyesi altında çalışmalara. Ondan sonra da devam etti işte yönetim kurulu yeriyle devam etti. Şimdi genç arkadaşlarımız barodan o kadar kopuk ki e, niye kopuk geliyorlar ruhsat töreni yapıyorlar e, ruhsat töreninin çıkışında baronun kapısında bir fotoğraf çektiriyorlar aileleriyle ve barodan ayrılıyorlar bir daha da hele çoğu şimdi bazı belge alma falan artık elektronik e, sistem üzerinden yapıldığı için fiziki olarak baroya gelmeye ihtiyacı da yok. Bir daha Baro'ya uğramıyorlar. Baro da onlara, ya sevgili meslektaşım, genç arkadaşım, sen Rusya'yı taldın çıktın. Acaba serbest mi çalışıyorsun? Bir ofis mi açmaya çalışıyorsun? Bunun uğraşı içinde misin? Arkadaşlarınla beraber bir ör, birlikte bir ofis örgütlenmesini yapma çabasındasınız. Bunun mu sıkıntılarını çekiyorsun? Veya bir ofiste başka bir avukatın yanında işçi avukat, bağlı avukat nasıl tanımlarsanız bu şekilde mi çalışıyorsun? Yani bakın çözüm üretmeyi bir kenara koydum. Yardımcı olmayı bir kenara koydum. Ne yaptığını dahi sormuyor İstanbul Barosu. Bugün İstanbul Barosuna soralım. Kaç avukatın serbest çalışıyor, kaç avukatın ortak çalışıyor, kaç avukat bağlı çalışıyor böyle bir veri yok İstanbul Borusu'nda. Halbuki şunu sizler de, üçünüz de çok iyi biliyorsunuz. Biz İstanbul Borusu'nun bu verileri işleyebileceği çok ciddi bir otomasyonu 2000 yılında yaptık. Hayır, bizzat başında durarak. Ama hiçbir veriyi kullanmıyor İstanbul. Veriyi toplamıyor, topla Toplama toplasa da kullanacak bir e, yaklaşımı yok. Şimdi bizim yapmaya çalıştığımız ve taahhüt ettiğimiz daha staja başlarken im, kendi takdimine imza atacak avukat ararken yalnız kalan o hukuk fakültesinden gelmiş yeni genç arkadaşımla o andan itibaren itibatı kurmak ruhsat aldıktan sonra da kapıdan Arkasından su dökerek göndermemek. Onunla birlikte o sürecin içinde bizzat yer almak. Ne zaman ki o tamam bırakın ben şimdi artık kendi ayaklarımın üstünde duruyorum. Bugüne kadar bana gösterdiğiniz yardım yaptığınız rehberlik için teşekkür ederim diyene kadar yanında ol. Evet. O zaman zaten sizin bir kitleniz olur. Bu kitle size güvenir, baronun ne tür bir e, kendi yaşamı açısından ne tür bir değer olduğunu anlar ve siz de bir avukat öldürüldüğü zaman bir eylem yaptığınızda o kitle de sizin yanınızda olur. Ama bugün İstanbul Barosu bir avukat öldürüldü Servet Bakırtaş, ertesi günü 24 saat geçmeden Bakırköy'de protesto düzenledi, Barolar Birliği Başkanı da var. 250-300 avukat var. Yani neden? Çünkü inanç yok, baroya inanç yok, baroyla itibat yok. Bunu yeniden kuracağız. Bu, bu çok kısa sürede bunu yeniden kuracağız. Abi, Sevgili Mümti. Evet, Sevgili ben bir soru, so evet, bir soru sormak istedim. Tamam, ben Bey, siz soru aklınız oku politikte. <gülüyor> ben, ben de tam. Ben de tam bunu söyleyecektim. Aslında hukuk politikleri Ümit Altaş arkadaşımız tüm Baro Başkan adaylarımızla hemen hemen konuştu. Çok ayrıntılı kitap, müzik, sanat, özel yaşamı, özel ilgi alanları her şeyi konuştu. E, i̇zleyicilerimiz oradan da takip edebilirler ama bu programın sınırları içerisinde sizin Merter Bey'e sormak istediğiniz bir şey var mı Üniversitesi? Yani şey sadece hemen kısa bir not düşeyim. E, tabii ki Mert Bey'e teşekkür ediyorum. E, bizim programı katıldığı için. E, biz Bizim programa yalnızca Filiz Hanım katılmadı. E, katılmama gerekçesi de e, yoğunluğunu göstermişti. E, şeyde, sosyal medyada da paylaştık. Biz e, yoğun olmayan diğer tüm adaylarla söyleşimizi yaptık. E, tabii detaylı olarak sorularımızı sorduk ama şimdi Mert Bey konuşurken e, bir soru daha geldi aklıma. E, zannedersem orada soruyu unutmuşuz. Şu andaki mevcut iktidar, tam da kitleden bahsederken Mert Bey, şu andaki mevcut iktidar neredeyse Bar'ın yüzde yirmisinin altında e, aldığı bir oyla iktidar. Yüzde ellisi %50'si veya ellisinden fazla, e, özellikle Mert Bey de bu rakamlar daha net var. yüzde ellisinden fazla gelip oy kullanmadı. Benim merak ettiğim şey şu, bir kitle yaratmanın ilk adımı olarak e, bu genç avukatların e, bu genel kurulda oy kullanması, için ne gibi hazırlıklar yapıyorsunuz? Nasıl bir propaganda yürütüyorsunuz? Onların katılımını sağlamak için bunu merak ediyorum. Şimdi hani klasik çok güzel bir soru şeyi vardır ya diye başlanır. <gülüyor> Gerçekten böyle. Bakın üç gün önce de yanılmıyorsam ben bir tweet attım. Tam da bunun altını çizdim. Son genel kurula 2001 genel kuruluna katılım oranı %50.1. Yani tam yarı yarı. 52.000'den 26.000 meslektaşımız geldi, oy kullandı. Burada baro yönetiminin aldığı şey oyu baktığımız zaman bugün yönetim 100, İstanbul Barosu'nun %16'sıyla yönetiyor. Şimdi İstanbul Barosu'nun %16'sıyla biz yönetim yürütürseniz Ülkedeki siyasi iktidara karşı da güçlü olamazsınız. Sesinizi çıkaramazsınız. Çünkü karşınıza ister istemez şunu getir. Ya sen kitlenin %16'sını. Hem diğer %84'te politik olarak çok yakın düşünüyoruz. Yahut da %84'ün belki %70'i siyasi iktidara karşı, ülkedeki siyasi iktidara duruş açısından mevcut yönetime yakın düşünüyor olabilir. Ama bunu ortaya koymuş durumda değilsiniz. 16 ile yönetiyor şu an İstanbul bur yönetimi ve bunun altını çizdiğimiz andan itibaren dört gündür de sadece ama sadece biz şu, diyoruz ki oy ver gel oy ver mutlaka katıl bu rakamları koyduk ve tüm seçime giren adaylar içinde de sadece biz şu an dört gündür bu kampanya yapıyoruz Çünkü katılımı yükseltmemiz lazım yüzde yüzde 65 yet'lere Götürmemiz gerekiyor ve oradan da yüksek bir oyla seçilerek e, duruşun çünkü güçlü biz şu e, şiarla yola çıktık güçlü baro güçlü baro güçlü temsilli olur güçlü temsille güçlü baroyu oluşturursanız e, tüm hedeflerinize daha kolay ulaşırsınız bunun mücadelesini yapıyoruz bunun çağrısını yapıyoruz bununla ilgili şeyler döndürüyoruz dört gündür gel oy ver Genel kurul tarihini hatırlatıyoruz. Bu kampanyayı yürütüyoruz. Bundan sonra daha da hızlandıracağız. Evet. E, Mert Erbik. Buyurun. Buyurun. Buyurun Ayin e, Şöyle yine e, sevgili Mertel e, kendi adaylarını tanıtırken sorunların kaynağını irdeleme ve avukatlık felsefesine esas alan bir yaklaşım tergileyeceklerini söylüyor. E, ben bunun e, araçlarını, enstrümanlarını acaba şimdiden açıklar mı? Önümüzdeki hafta mı açıklayacak seçime yakın onu merak ediyorum. Çünkü sihirli yaklaşımı hangi araçla e, sorunların kaynağını bilimsel olarak izleyebiliriz, Avukatlık tercih ne anladığınızı ortak alanlarda hep birlikte nasıl tartışıp zenginleştirebiliriz? Burada söyleyeceklerini çok merak ediyorum. Şimdi esasında tam bu dönemlerde bizim bunları tartışmamız gerekiyor. Ama ne yazık ki e, zaman ve genel propaganda e, yöntemleri bizi bundan uzaklaştırıyor. Ama ben şunu söylüyorum. Şu örneğe veriyorum. Zannederim e, Ümit Bey'in programında da aynı örneği vermiştim. Bunu biraz daha geliştirebiliriz. Yani öncelikle bir yöntem olarak analitik bakmayı ezberci analitik bakmayı esas almalıyız. Ezberci bakış ilk akla gelen e, cevaplardan hareketle e, yola çıkamayız. B Ama bugün herkes, bakın herkesin proje dediği şeyler, bazen bize diyorlar ki projeniz ne? Peki tamam bizde yok. At çöpü. Birazdan hani şey konuşuyorum. Ama peki diğer arkadaşlarım diğer sevgili aday arkadaşlarıma bakın yarım paragraf e, şunu yapacağız. Şu sorunları iyileştireceğiz. Yani nasıl ee, kreş mesela diyor ki kreş yapacağız deniyor. Peki nasıl, nerede, hangi kaynakla nasıl yapacaksınız yoksa o yüzden de yönetime gelince hiçbir şey değişmiyor. Bu yapılmıyor. Geçen gün genç ar avukat arkadaşlarının düzenlediği bir panel vardı. Başkan adaylarına katıldı. Yine sadece Filiz Hanım katılmadı. Ee, orada da söyledim. Bizim 2002 yılındaki broşürü gösterdim. Bugün dedim diğer aday arkadaşların broşürlerine bakın ne eksikmiş. Yani 20 yılda üzerine konulan hiçbir şey yok. Bir, analitik bakmak. iki evet avukatlık felsefesine temel alarak bakmak. Çünkü bugün ilk akla gelen çözümler söylenirken avukatlığı sadece ve sadece bir meslek olarak ele alan bir yaklaşım var. Bir, o diğer meslekleri küçümsediğim anlaşılmasın lütfen. Ama sadece bir mimarın söylediği, bir doktorun baktığı gibi bir meslek olarak bakın bazı taleplerde bulunursanız bu başka bir şey. Ama biz yargının unsuruyuz. Biz sadece meslek mensubu değiliz. Biz asla, asla temelde yargının kurucu unsuruyuz. Savunmayız biz. Savunmayı temsil ediyoruz. O yüzden bizim taleplerimiz dilimiz de bir meslek mensus sadece mesleki dille olamaz. Bulunduğumuz yerde, neredeyiz, yargının içinde konumlanırken buna uygun hangi talepte bulunabiliriz? Bunu söylememiz lazım. İşte ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Hem dilimizin temeli yaklaşımımız avukatlık felsefesine uygun olacak hem de bunu bilimsel analitik yolla ortaya koyacağız. Bunu yaptıktan sonra zaten yarın şunu yaparız demenin çok önemi yok. Bunu yaptığınız zaman bin tane çözüm oluşturursunuz. Hele ki bunu özgür bir ortamda başka düşüncelerinde katılımıyla tez, antitez, sentez sürecini işleterek yaparsanız her sorunu çözersiniz. Oturduğunuz yerden şunu yapacağız demenin çok da bir anlamı yok. Mert Ağabey. Ee, çok az zamanımız kaldı ama ben e, şu soruyu kısa bir şekilde cevaplama imkanınız var mı? Bunu sormak istiyorum. Şimdi siz de söylediniz, yargının kurucu unsuru olan savunmayı bağımsız ve serbest olarak temsil edecek avukat. Ve bunu yaparken de arkasında meslek örgütü baroları görecek. Şimdi yargının, yargıçların ve savcıların bağımsızlığı, tarafsızlığı ilkelerini bir tarafa bırakıyorum. Yaşadığı bu sorunlar konusunda savunmanın örgütü, avukatların örgütü, İstanbul Barosu bunun düzelmesi için nasıl bir yol izleyecek? Buna e, etkili olabilecek mi sizce? En başa dönüyoruz Bahri Bey. Güçlü olursanız, İstanbul Barosu yeniden sözü dinlenir hale getirirseniz ki bu adım adım olacak bir şeydir. Evet, çünkü... Durmadan, yorulmadan bu yargının içine düştüğü tartışmaları, güvensizliği. Bakın her gün sadece artık yargı öyle bir yere taşındı ki siyasi ayaklı olsun veya olmasın sosyal medya üzerinde yürüyen bir yargı da var. Paralel bir yargı da var artık. Çünkü insanlar mevcut yargıya güvenmiyor. Sistemin yargısına güvenmiyor. İstanbul Borusu bunu devamlı içinde bulunarak doğruyu göstererek yanlışları teşhir ederek devamlı gündeme tutarak değiştirecektir. Değiştirme gücüne sahiptir. Geçmişte de bu güce sahipti. Birçok şeyi etkiliyordu. Ha şunu demiyorum. Ya İstanbul'u o kadar güçlü olur ki yargıda devrim yapar. Böyle bir e, hayalperestlik içinde değil ama pek çok noktada iyiye götürmede etkili olacağına inanıyorum. Bakın siz ve ben yargılandık. E, de, yahut hakkımızda o dosyada soruşturma ilk önce açıldı. Adli yargıda yolsuzluk algısı, algı üzerinden bir ankete İstanbul olarak destek verdiğimiz için bütün başsavcılar hakkımızda basına açıklaması yaptı, e, soruşturma başlatıldı. Bu bile o günün e, Türkiye'sinde çok ciddi bir e, tepki aldı, bir duyarlılık yarattı. Ki biz yargıda yolsuzluk var dememiştik, Algıyı, avukat gözündeki algıyı tartışmıştık. Halbuki bugün bu halkın gözünde bunun çok daha ilerisli bir algı var. Tam da bunları tartışmamız gereken zamandayız. Evet, Aynur Hanım ve Ümit Bey siz de e, Mert Erbiye bir şey söylemek ve sormak ister misiniz? Çünkü süremiz doldu ve sonra başarılar son sözü söylemekten başka şu an zamanımız evvelmediği için bir şey söylemiyorum. Tüm, tüm kalbimle başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Yani e, ben de ben de zaten baştan beni kısıtladınız tüm sorularını hakkını kullandınız dediniz tek soru hakkım vardı o <gülüyor> e, Yani tabi e, ayrıntılı bir söyleşi yaptık e, Meltem Bey'le e, YouTube kanalımızda da. Soru. Ben de kolaylıklar diliyorum e, başarılar diliyorum tek, tek umarım tüm o için bir şeyin altını çizerek söyleyeyim İstanbul Barosu seçimleri sadece İstanbul Barosu değil aynı zamanda yaklaşan bir genel seçim var. Seçim güvenliği ve benzeri noktalarda da çok önem arz eden bir seçim olacak, ön seçim. Çünkü avukatlar orada çok ciddi roller üstlenecekler. Bu anlamda da İstanbul Barosu seçimlerini her şeyden önce daha demokratik, şeffaf ve gerçekten bu anlamda güçlü bir baro hedefine ulaşabilecek bir seçim olmasını diliyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Evet, şimdi... Ee, sevgili Mertler, biz e, e, yönetim arkadaşı ve özel dostluğumuz için, böyle söylüyorum, sayını şimdilik kaldırdım, e, programımıza katıldığınız için önce çok teşekkür ediyorum ve İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda başarılar diliyorum. Kim seçilirse seçilsin, o yönetimin Türkiye'de yargı ve hukuk, sonuçta da hukuk güvenliği için başarılı olmasını diliyorum. Ee, izleyicilerimize de yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere. Hoşçakalın diyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum.